Şerhi adlı dersimize devam ediyoruz. Değerli kardeşlerim Ahmet bin Hanbel'in Allah'ın izniyle bu değerli eserine. Sizlerle beraber geçen hafta kader ve kadere iman esasına değinmiştik değil mi? Allah nasip ederse bugün o maddeleri yeniden bir tekrar edeceğiz ve sonra da yeni konularımıza değinmeye çalışacağız. Sizlerle beraber o dersimizde kadere iman, onun gereklerine ve kaderyenin görüşüne ve fırkalarına değinmiştik hani mecusiler, iblisçiler ve aynı zamanda cebdi olan görüşleri olduğunu hatırlatmıştık kaderin iman edilmesi gereken temel esaslardan temel imanlardan bir iman olduğunu söylemiştik bunun inkar edenleri olduğunu da hatırlatmıştık yani kaderi inkar eden bir grup varlıktan da haberdar etmiştik asrımızda bu zihniyeti taşıyan bir grup insanlar hala kaderi inkar etmekteydi Ayrıca sizlerle beraber kaderin dört tane mertebesine de inmiştik. İnşallah bunları zihnimize kayıt edelim. aynı zamanda kalemlerimizde de yazalım kardeşlerim. Yani kaderin dört tane mertebesine de inmiştik. Birinci mertebe hatırlarsanız ilim idi. İlim. Yani Allah'ın ezeli ilmiyle, Allah'ın ezeli ilmiyle her şeyi bildiğine ve takdir ettiğine iman etmektir. Allahu Teala, ezeli ilmi gereği Kainatta olup biten ve yarın olacak ve gelecekte olacak bütün her şeyden haberdar olduğuna iman etmekti. Allahu Teala'nın ezeli ilmi gereği bunları bildiğini söylemiştik. Âlemde hiçbir şey yok ki Allah'ın ilmi ondan habersiz olsun. Mümkün değil. Allahu Teala mutlaka onu bilir, iradesi gereği o Rabbul Âlemin'in dilemesiyle gerçekleşir. Allah Dileme, dinemeden kainatta asla bir şeyin olmaması mümkün değildir. Allah diledikten sonra Kun ol dedi mi, verir değerli kardeşlerim. Yani kaderin birinci mertebesi buydu. İlim. İkinci mertebesi kaderin yazılması. Yani bizim sözlerimiz, amellerimiz veya insanoğlunun hayır olsun, şer olsun amelleri veya insanın kafir olsun veya muvahhid olsun durumu levh-i mahfuzda yazılıdır. Kaderimize yazılmıştır. İnsanoğlu yaratılmadan önce Allahu Teala onun kaderini levh-i mahfuza yazmıştır. Bakın, birincisi ilimdi. Allah ezeli ilmi gereği bütün her şeyi bilir. İkincisi ise Allahu Te'ala Teala insanoğlunun veya kainatta olup biten her şeyin hepsini yazmıştır. Nereye yazmıştır? Levh-i mahfuza yazmıştır. Olup Biten, gelecekte olup bitecek, şu an olup bitenlerin tümünü Allah-u Teala değerli kardeşlerim yazmıştır. Yani bugün insanın hareketini, sıfatını, rızgını, maişetini, ölümünü, nereye gideceğini, nerede öleceğini, amellerini, fakirliğini, zenginliğini, hayatını, acziyetini, çalışkanlığını yani anlatacağımız bütün bu hareketlerin tümünü Allah daha önceden insan yaratılmadan önce insan yaratılmadan önce bütün bunları levni mahfuza yazmıştı. Bunlara iman edeceğiz. Bunlar kadere imanın gerekliliğidir. Çünkü kader konusunda insanlar bugün sapık yollara düşmüştür. Madem ki bu sapık yollara birileri düşüyor, acaba kendimizi bu sapık yollardan nasıl koruyabiliriz? Bugün Allah nasip ederse bunu iyi kavramaya çalışacağız. O halde Birinci mertebe ilim, ikinci mertebe levh-i mahfuzda kaderimizin yazılı olduğuna inanmaktı. Üçüncü mertebe irade ve meşiyet dediğimiz kevni ve şer'i iradenin haklılığına iman etmek. Bir Müslüman iman yolunda, İslam yolunda gittiği takdirde muvahhit ismini alır değil mi? Bu insan şer'i iradeyi kullanmış oluyor ve muvahhit oluyor. Kevni iradeyi yaratan kimdir? Onun muvahid olmasını yaratan kimdir? Allah'tır. Bir insan da şirk yolunda gidiyor, günah yolunda gidiyor, haram yolunda gidiyor, içki ve kumar yolunda gidiyor. Böylece şerri ve kötülüğü ne yapıyor? Erde diyor. Allah-u Teala bunun dilediği, irade ettiği bu amelleri kevni iradesiyle, kevni iradesiyle, yani Rabbimin iradesiyle onu yaratıyor. Ama o insan kötülüğü istediğinden dolayı da şerri iradesini o insan nerede kullanmış oluyor? Kötülükte kullanmış oluyor. Zira allah Teala asla bir kötülüğü emretmez. Ama kötülüğü, şerri yaratır biraz sonra bunların üzerinde duracağız. Yani bugün bazılarının karıştırdığı husus budur. Allah kötülüğü emretmez. Allah şerri emretmez. Allah şirk emretmez. Aksine Allah kitabında Resulullah hadislerinde kötülükten sakındırmıştır. Allah sakındırdığını emreder mi? Allah'ın sakladığını kullarıma sevdirir mi? O halde sonuçta bunları yaratan kimdir? Allah'tır. E, kainatta hayır olsun, şer olsun bir şey yaratılıyor mu? Yaratılıyor. Peki bunu yaratan kimdir? Allah'tır. Kainatta bir şey söyleyin ki onu Allah yaratmamış olsun. O halde sözümüzün şerli olanını, hayırlı olanını, amelimizin tevhide uygun olanını Allah muhafaza şirke mutabık olanını yaratan kimdir? Allah. Allah'ın bunu yaratması demek kardeşlerim. iyi dinleyelim. Bundan razı olması demek midir? Allah'ın kötülüğü yaratması ve şerri yaratması ondan razı olması demek değildir. Çünkü sonuçta imtihan dünyası Allah kötülüğü de yediği de yaratacak. İmanı da şirki de yaratacak. Hakkı ve batılı yaratacak. Yaratmanın neticesinde insanoğlundan bazıları ya iman yolunu yaşar yolunu seçecek. Seçme hakkını insan, yaratma hakkını Allah kullanıyor. Bakınız, yani aslında insanın iradesi Allah'a bağlıdır. İradelerimizi de yani kardeşlerim şerri iradelerimizi biz ortaya koyarız. Sonra irademizin gereği Allah da o irademizden dolayı istediklerimizi, arzuladıklarımızı değerli kardeşlerim yaratmış olur. Aradaki farkı görmüş olanın kaderiye düşüncesi buradan yola çıkarak kaderi inkar etmiştir. O halde irade ve meşiyet dediğimiz yani bizim insanlar olarak irademiz var mıdır? Vardır. Dilememiz var mıdır? Vardır. İstersek biz irademizi, dilememizi, isteğimizi şerde veya hayırda kullanabiliriz. Hangi alanda kullanırsak kullanalım, hayır olsun şer olsun onu irade eden biziz ama yaratan kimdir? Allah'tır. Allah kötülüğü emretmez. O halde değerli kardeşlerim burada Allahu u Teala'nın kötülüğü ve şerri de yarattığını kabul ettik mi? Ama bir grup kabul etmiyor. ehl Sünnet kabul ediyor. Allah diyor kötülüğü ve şerri yaratır mı? Bir grup kabul etmiyor. Biz bunu diyor kabul edersek Allah'a zalimlik isnat etmiş oluruz diye korkuyor. Haşa! Kendine biz bunu kabul etmekle Allah'a zulüm isnatta bulunmuyoruz. Aksine Allah Teala kötülüğü yaratmakla kullarına yollar açıyor. Kötülüğü gören kul hakka doğru yöneliyor. Şerri gören kul tevhide gidiyor. Masiyeti gören kul Cehennem azabından kurtulmak için cennet yoluna gidiyor. Yani Allah'ın kötülüğü yaratmasında hikmet var, hayır var. Doğru değil mi? Yani her yarattığında Rabbimin hikmet var. Nice bizim bilemediğimiz, göremediğimiz, şer zannettiklerimizde Allah kitabında demiyor mu? Hayır var. Nice hayır zannettiklerimizde de Allah bize şerrin olduğundan haber veriyor. O halde değerli kardeşlerim, Kaderiye'nin bu görüşleri çürük bir görüştür. Kaderiyenin, bakınız, kaderi inkar etmesine biz en sünnet olarak şöyle cevap verebiliriz. Yani kaderiyenin kader inkarcılığı görüşüne şöyle cevap verebiliriz. Onlar ne diyorlar? Yani biz kaderi inkar ediyoruz. Allahu Teala'nın kötülüğü ve şerri yaratmadığını söylüyoruz. Eğer yarattığını söylersek biz Allah'a zulüm isnadında bulunmuş oluruz diyorlar. Bu yüzden bunu inkar ediyorlar. Yani insan kendi kötülüğünü yaratır. İnsan kendi şerrini yaratır. Yani insan kendi fiillerinin yaratıcısıdır diyorlar. Ve bununla bu sözü söylemekle ikinci bir yaratıcı ortaya koyuyorlar. Yani Allah'la beraber ikinci bir yaratıcı var mı? Bu birinci nokta. Yani ikinci bir yaratıcının Rabb'un olduğunu itiraf ediyorlar. Böyle bir şeyin Açıkça büyük bir şirk olduğu bellidir. Bununla beraber Allah'ın aslında aciz olduğunu söylemiş oluyorlar. Yani Allah'ın kainatta olup biten bir takım şeyleri kötülük olsun şer olsun bunları def edemediğini bunları gideremediğini iddia etmiş oluyorlar. Yani kainatta o zaman kötülük var şer var bunları yaratan kim? Onların mantığına göre insanın kendi fiilleri. O zaman Allah bunları defedemiyorum mu? Allah Azze ve Celle bunları gideremiyor mu? Allah adeta sanki dilemediği, çünkü Allah kötülüğü dilemiyor onlara göre, şerri dilemiyor değil mi? Yaratmıyor allah Teala. Onlara göre değerli kardeşlerim, bu inanç değerli kardeşlerim batıl bir inançtır. Çünkü bu Allah-u Teala'nın dilemediği bir şeyi aciz olduğundan dolayı ortaya koyduğuna inanmaktadır kaderiye görüşü. Şimdi burada Allah'ın mülkünde meydana gelen küfür olsun, masiyet olsun veya hayır olsun, sanih amel olsun bütün meydana gelen hadiseler Allah'ın kevni iradesiyle gerçekleşirken şer'i iradesiyle asla emrolunmuyor. Bizim kaderiyeye vereceğimiz cevap budur. Evet Allah kötülüğü ve şer'i yaratmıştır ama Allah yaratması, Allah'ın yaratması demek... Ondan razı olması demek değildir değerli kardeşlerim. Allah geceyi de yarattı, gündüzü de yani iki zıttı. Aynı zamanda Allah iman ve de yarattı, iki zıttı. Allah tatlı ve acıyı da yarattı, iki zıttı. allah Teala aynı zamanda zehirli olanı da zehirli olmayanı da yarattı, iki zıttı. Allah kötülüğü de yarattı, hayrı da. Sonuçta Allah iki zıt şeyi yaratması demek... O iki zıt şeyden kötü olanını yasakladığı şeyden razı olması demek değildir. Şimdi bir başka soru. Allah nasıl oldu da kitap ve sünnette yasakladığını kulların emredebilir? Bu ayrı bir soru. Bunun cevabını zaten bunlar asla değerli kardeşlerim veremiyorlar. O halde alemde olup biten kötülük olsun, hayır olsun, hak olsun, iman batıl olsun mutlaka bunları yaratan kimdir? Meydana getiren Allah. Ve celledi. Şimdi biz buna aktif bir örnek verelim. Bir doktor birisine acı bir ilaç yazsa veya acı bir şunu bu çocuğa yazmış olsa bu acı ilacı kullanmakla sorumlu olan hasta bu ilacı kullanınca şifa bulacak değil mi? Evet. Peki doktor size sorayım. Acı ilacı tatması için mi veriyor yoksa o acı ilaçtan şifa bulmasını mı istiyor? Kim diyebilir? Doktor acı ilacı tatması için veriyor. İçimizden biri kalkıp da bunu iddia edebilir mi? Doktor yani o acı ilacın acılığını tatmasından razı oluyor, onu istiyor. Bunu iddia edebilir mi? Hayır. Bilakis o doktor onun şifa olmasını istiyor. Kim der içimizden biri? Doktor aslında acılığı emrediyor. Hayır aksine doktor onun şifa olmasını emrediyor. Allah kötülüğü yaratmıştır, şerri yaratmıştır. Kötülüğü ve şerri yaratması, ey kulum bunu yap demesi midir? Bunu işte ben sana emrediyorum, bunu işte demesi midir? Aksin Allah kötülüğü ve şerri imtihan gereği yaratıyor ve kulunu ikaz ediyor kitabında ve Resulullah'ın hadislerinde. Böylece onun cennete ulaşmasını sağlıyor. Nasıl doktor şifa bulmasını istiyorsa o hastanın, Allah tonun cennete ulaşmasını istiyor. Bu aklı örnekten yola çıkarak Allah-u Teala kötülüğü ve şerri yaratması demek veya birilerinin kumarhanelerde, içkihanelerde, zinahanelerde gezmesi demek çağdaş bir normla, çağdaş bir ifadeyle, günümüzün tabirleriyle Allah'ın onlardan razı olması demek değildir. Bu benim kaderimdir. Gittiği fahşa, münker bütün masiyet yollarını Meşrulaştırmak için kendilerine böyle bir söz ismat edenler, bu sözlerin arkasına sığınanlar asla ve asla doğru yolda değiller. İddiaları çürüktür. Onlar kesinlikle kardeşlerin bu noktada batıl bir yoldadır. Allah onlara kötülüğü ve şerri emretmemiştir Allah'ın ezdiğine. O halde Allah kuluna hayrı ve şerri yaratmıştır. Çünkü her şeyi yaratan Allah'tır ve Allah-u Teala'nın yaratmasında da büyük bir hikmeti var. Nasıl olur ki Allah haram kıldıklarını, yasak kıldıklarını kullarına emreder, kullarına razı olur, kullarının işlemesini bekler. Bu böylece şey Allah'ın haşı ve kelime ortaya koymaz mı? Allah bir yandan kötülüğü ve şerri yaratsın onlara kötülüğü ve şerri yasaklamış ama aynı zamanda işlemeleri istemiş olsun. Bu büyük bir çelişkidir Allah hakkında. Değerli kardeşlerim bu da Üçüncü, madde idi. Yani meşiyet ve aynı zamanda neydi? İradesiydi. allah Teala iradesi ve meşiyet idi. Dördüncüsü, yaratma ve icat etme hakkının Allah'a ait olduğu. Yaratma kimin hakkı? Allah'ın meydana getirme. Kainatta hadiseleri oluşturan, meydana getiren kimdir? Allah'tır. Buna da iman edeceğiz. Kainatta Sözlerimizi, amellerimizi yaratan kimdir? Allah. Ama kaderiye ne diyor? Fiillerimizi yaratan kim? Amellerimizi yaratan kendimizdir diyor. Yani burada açıkça kaderiyeyi kafir olarak görebiliriz. Çünkü Allah'la beraber ikinci bir yaratıcı görmüştür. Zaten en sünnet imamları, selef imamlarımız bunların bu görüşte olanlarının kafir olduğunda da değerli kardeşlerim nakilde bulunuyor. Peki demin dediği kaderiye yani kaderi inkar ederken neden inkar etmiştir? Biz diyordu eğer ehli sünnetin dediği gibi Allah'ın kulların fiillerini yarattığını söylersek hani Allah hem hayrı yaratıyor hem şerri yaratmıyor mu? Hem hakkı yaratıyor hem batılı yaratmıyor mu? Hem tevhidi hem şirki hem sünneti hem bidati değil mi? O zaman biz burada Allah'a kötülüğü ve şerri yarattığını isnat ederek ona zulüm isnat etmiş oluruz. Allah'a zalimlik, fasıklık, Allah muhafaza küfürden razı olduğunu isnat etmiş oluruz demekteler. Böylece yani onlar bir ateşten kurtulalım derken kendilerini yeni bir cehennemin ateşinde buluyorlardı. Yani aslında onlar itidalli bir yolu bulabilirlerdi. Ne derlerdi bizim ehli sünnet ve cemaatin dediği gibi. Allah'ın kötülüğü ve şerri yaratması demek onda razı olması demek değildi. Aksine Allah'ın onları kullarına kitap ve sünnette yasakladığından dolayı onları imtihan gereği yaratmasıdır. Hiçbir kulun Allah kötülüğü emretmez. Dolayısıyla kul kötülüğü ve şer isterse de e, kainatta tek yaratıcı kimdir? E, kainatta olup biten bütün her şeyi yaratan da Allah'tır. O yüzden o yüzden kötülüğü ve şer'i de yaratan kimdir? Allah'tır. Yani biz evet hakkı yaratan Allah ama kötülüğü ve şer'i başkası yarattı dersek bu yaratıcı kimdir? Allahla beraber yeni bir ortak mı? İlahumma <gülüyor> Allah. Allahla beraber bir ilah mı var? İlahumma <gülüyor> Allah. Rabbunma Allah. Allahla beraber bir rabb mi var? Allahla beraber bir El Halik mi var? Elçalikumma <gülüyor> Allah. Allahla beraber bir yaratan mı var? O halde Kaderiye'nin görüşü otomatikman değerli kardeşlerim çürümüştü. Mesela yine iyi dinleyelim kardeşlerim. Kötülüğün ve yaratılması iyi dinleyelim. Bir grup insanlar için kötülük olabilir ama bir grup insanlar için hayır ve iyiliktir. Biz mesela insanların başına gelen kötülükten dolayı musibetleri veya geçmiş ümmetlerin yaptıkları kötülüklerden ve masiyetlerden dolayı azaba düştüklerini veya Peygamberler karşısında düşmanlık edenlerin başlarına gelen azapları gördüğümüz zaman, işittiğimiz zaman ne yaparız? ders alırız, ibret alırız. Kendimizi o tür kötülüklerin içine düşmekten malu koruz. Demek ki kötülüğün neşrinin yaratılması akıl sahipleri için bir ibrettir ve hikmettir ve hayırdır ve iyiliktir. Ama akıl sahipleri olmayan İslam düşmanları, ateistler için nefsine tapanlar için elbette belki anlaşılmayan bir konu olabilir. Bu yüzden toplumda kader inkarcılığı bazı insanlar nezdinde meşhurdur. Hevalarına, arzularına tapanlar kader hususuna geldiğinde ciddi anlamda sapık yollara düşmüşlerdir. Şimdi biraz sonra zaten yeni konumuza değindiğimizde bunlardan bahsedeceğiz. ...bazıları var, heva ehnidir ...kumarhanelerde, içkihanelerde... ...bütün haram şeyleri yapmakla... ...yaptığı şeylerin Allah indinde... ...yani Allah'ın bunu yarattığına inanmakta... ...ve Allah'ın bundan razı olduğuna inanmakta... ...bütün suçlarını Allah'a isnat etmekte... ...böyle bir batıl iddianın... ...ne kadar doğru olduğunu söyleyebiliriz... ...bu ancak nefsi aldatmaktan... ...başka bir şey değildir... ...o halde... ...yani kötülüğün ve şerrin yaratılması... Bir gurup akı sahipleri için nedir bu? Hayırdır, ibrettir. Ama bir grup insanlar kötülüğün ve in yaratılmasından da, değerli kardeşlerim, hayrın yaratılmasından da ne yapıyorlar? Allah muhafaza sapık yollara gidebiliyorlar. Bir diğer nokta, eğer Allah kötülüğü ve hayrı yaratmasaydı, imtihan nasıl olacaktı? Bütün her şey kötülük olsaydı, bütün insanlar cehenneme gitseydi, Yarın mahşer gününde kullar deseydi, Ya Rabbi sen bana hayır yolunu göstermedin ki, sen ben hesaba çektin ve azabını attım. Bu dünyada yüzde 99,9 iyiliğinizi unutup da sıfır muhtal bir kötülüğünüzden dolayı sizleri silip süpürüb atanlar yok mu? Yani insanlar böyledir, mankördür. Bütün iyilikleri unutur ve bir kötülüğü ne yapar? Göz önüne getirir ve Tavgayı, mücadeleyi devam ettirir. Bu insanların tümü Rabbinin huzuruna geldiğinde ne derdi? Veya bütün insanlar cennete gitseydi. O zaman imtihanın mantığı ne? Allah insanı niçin yaratıyor? Allah dünyaya göndermeyeydi. O zaman herkesi ya cehenneme ya da cennete gönderiydi. Yani dünya hayatının bir imtihan gereği kötülüğün ve hayrın yaratılması gerekiyor. Anlaşıldı mı? Ne anladınız? Allah razı olsun. Evet. Anlayanlar, anlamayanlar, anlamayanlar. Muhammed ben senin için yeniden anlatacağım. Şimdi biz dedik ki kötülük ve hayır dedik yaratılmıştır. Bununla insan imtihanlardan geçiriliyor. Yani biz dünyaya niçin geldik Muhammed? İmtihan olmak. Değil mi? Ama Allah o kötülüğü yaratmasaydı o zaman bizi dünyaya göndermesine gerek yoktu. Yani herkes zaten cennetlik olurdu. Herkes cennete gider. Çünkü kötülük yoksa bu dünyada ne olur? Hayır olur. Ve Allah'ın utağına hayrı yaratmasaydı, kötülük olsaydı bütün insanlar kötülüğü işlerde cehenneme gider. O zaman dünyada yeni olmamızın bir mantığı yoktu. Doğru değil mi? O halde kötülük ve hayrın olması bizi sınıyor, bizi tahan ediyor. Kimileri ne yapıyor? Şirk yoluna gidiyor, günah yoluna gidiyor. Cimînal ne yapıyor? Sizler gibi salih Müslümanla hakkın yolunda gidiyor. İşte bu bir imtihan gereğidir, imtihan meselesidir. Kötülüğün yaratılması, hayrın yaratılması, bir başka tabirle tevhidin, şirkin, iyinin ve şerrin, hakkın ve batının yaratılmaları insan imtihan olmasının gereğidir. Dünyada bulunmasının hikmetidir. Allahu Teala bizi bu dünyaya gönderirken hem iyilik yolunu göstermiş hem bize kötülüğün yolunu göstermiş. Böylece insanları bekliyor, deniyor. Kim hayrın yolunda gidecek, cennete ulaşacak? Kim de şerrin yolunda gidecek, batıl yolda giderek cehennemi bulacak? Dolayısıyla kötülüğün ve hayrın yaratılması neyin gereğidir? Dünyada imtihan olmanın gereğidir. Tamam Muhammed? İnşallah. Kur'an-ı Kerim'de allah dileyen olsun. Evet, dileyen. Yani dileyen insan iradesini dilediği gibi ne yapabilir? Dilediği gibi Rabbinin yolunda kullanabildiği gibi, dilediği gibi Rabbinin yolunda asilikte de kullanabilir. Ama o diler, Allah ne yapar? O dilediğini Yaratıyor. yaratır. Aferin. Çok güzel. Evet. Kim anladı en son anlattığımı? En son anlattığımı yeniden iki kez anlattım. Ebu Bekir. Evet anlat. Anlat. <gülüyor> İnsanın iradesi de burada çok önemli kadar konusunda. Hı hı. Yani Allah bir şeyi kötülüğü de yaratır, iyiliği de yaratır. Kişi iyi yolu kendi iradesine seçer. Kötü yoldan da yine kendi iradesiyle vazgeçer. Allah hiçbir zaman korunan şerri ve kötülüğü, masiyeti emretmez. Lakin Allah iyiliği emreder zaten. Hı. Hı. Sabittir bu. Hı hı. O yüzden burada kişinin iradesi söz konusudur. Hı. İradeyi geri bir arayip kişi kendi iradesiyle iyiliği seçebilir. Evet. Sonuçta tercihleri kim kullanıyor? İnsan, İnsan Yarın mahşer gününde Rabbinin huzuruna geldiğinde zaten biz burada Furkan suresini işliyoruz. İnsanoğlu o gün ne diyor biliyor musunuz? Ya Rabbi ben diyor keşke diyor o resulün yolunu izleseydim. Bak Kabir aynen böyle. Son ayetin devamında ben diyor keşke diyor bunları diyor. Hani dünyada kötü dostlarını ben dünya hayatında dost edinmeseydim. Demek ki Dost edinmeyi kim yapıyormuş? Kendi nefsi. Demek ki Resulün yolundan kim sapıyormuş? Kendi nefsi. Ama Allah ayette insanın o gün itinaf edeceğini haber veriyor. Demek ki Allah emretmemiş bunları. Ama Allah yaratmıştı. Allah kötü emreder mi? Şer emreder mi? Şirk emreder mi? O halde kainatta olup biten kötülükler ve şer kevni iradesi gereği Rabbimin olur mu? Hani kainatta her şey Allah'ın yaratmasıyla olduğundan dolayı kötülük ve şer de Allah'ın kevni iradesiyle ne olur? Hasan hocam yaratılmış olur. Ama şeri iradeyi Allah kime tercih ettirmiştir? Kime takdim etmiştir? İnsana. Sonuçta o şeri iradeyi de aslında yaratan kim? Allah'tır. Biz aslında üç esası işlerken birçok kardeşlerle bunların üzerinde durmuştuk. Örneğin Ebu Bekir'in iman tercihini İnfak tercihini kim yarattı? Allah. Ebu Cehil'in küfrünü ve şirkini kim yarattı? Allah. Allah. Bakın Ebubekir Bekir Sıddık radıyallahu anhu şer'i iradesini biz buna kişinin şer'i iradesi diyoruz. Yani tercihi, şer'i kuralları, şer'i tercihi hak yolda olduğu zaman ne oluyor? Cennet ehli oluyor ama şer'i iradesi Kötü yolda olduğu zaman cehenneme ehli oluyor. Demek ki Ebubekir Bekir iradesini hayırda kullandı. Ebu Cehil ise şerri iradesini nerede kullandı? Şirk. Şirk yolda kullandı. Aslında buna bazıları hani bu toplumda külli irade Allah için cüz'lü irade kimin için? İnsan için diyorlar. Belki kafanızda bu lafızlar, bu kavramlar vardır. Biz bunları aslında bizim selefimizin ıslahları, kavramları çerçevesinde açıklıyoruz. O halde kevni iradeye siz deyin ki küllü irade ama siz deyin ki şerri iradeye de cüz'i irade ama biz sedef olmamızdan dolayı lafızlarımızı da sedefin bize öğrettiği gibi kullanmakla mesulüz. Tamam mı kardeşler? O halde şeri irade var bir de kevni irade. Bana birisi kevni iradeyi de şeri iradeyi açıklasın arasındaki farkı öğretsin. Evet Evet, evet, evet, evet. Başka? <gülüyor> Az bir topluluk var. Genel bir topluluk olması lazım. Evet Ahmet. Allah-u Süleyman'a yaratıklarının bütününe ve yaratıklarına kerimli irade denir. Şerî ile irade ise Allah-u yaratıklar yaratıklarının içindeki kişinin seçmesini istediği irade. iradedir. Örneğin kul dünyada insan bile yaratılan iyilik veya kötülüklerden İyiliği seçerse Allah subhanahu wa ta'la Kermi'yi ailesiyle <gülüyor> onu yaratır. Bundan da şerri ailesiyle razı olur. Baba tutul yani şerri veya masiyeti seçerse Allah subhanahu wa ta'la inyafını kendi Kermi'yi seçmişti. Ama şerri ailesiyle bundan razı olmamıştı. Olmamıştı. Allah razı olsun. Çok güzel. Allah razı olsun. Evet Sayınan Hocam. Hocam zaten Allah Hocam sonra Sayyip Hocam da ya Allah size iyiliğiyle Evet. evet çok güzel o halde kaderiye kardeşlerim mecusiler müşrikler ve iblisçiler olarak üç kısmı ayrılmıştı bakın mecusiler şöyle inanıyordu Allah'ın emrine yasağına şer'i emrine inanmakla beraber kaderi inkar ediyorlardı Bunlar, yani bunların bu kafirlerin içerisinde biraz daha iyi olanlarındandı ikincisi müşrik olan kaderiye inancına mensup olan topluluk onlar Allah'ın şer'i emrini yalanlayıp şer'i emrini hani Allahu Teala kötülüğü ve şerrini yapmıştır. Tercih hakkını kime vermiştir? İnsana vermiştir. İyilikten eğer insan tercihte bulunursa Allah sonuçta o şer'i iradesi gereği ondan razı olur. Ama kötülükten yana kendi tercihini kullanırsa da Allah kötülüğü emretmediği için o şerden şer'i iradesiyle razı olmaz. Sonuçta kemni iradesi de yaratı. Onlar yani müşrik olanlar Allahu Teala'nın şer'i emrini yalanlayıp kaderini inkar ettiler. Yani bunlar da yine ciddi anlamda büyük bir sapık bir fırka müşriklerin safında. İblisciler ise bunlara grup grup bakın nice, nice gruplar çıkmış kaderiyenin içerisinde. Şer'i emrine ve kaderine iman edip Allah'ı çelişkide görenler. Şer'i emri kaderiyle kaderiyle de Şer'i emrinin Allah-u Teala'nın arasında çelişki olduğuna inananlar ki bunlar değerli kardeşlerim deminki anlattığımızı idrak edemeyenler. Hani Allah kötülüğü ve hakkı yaratmış mıdır? Yani şer'le Allah-u Teala iyidi yaratmış mıdır? Evet. Bunların arasında çelişki olduğuna inanıyor. Allah yaratmışsa bundan razıdır. Haş ve kella biz bu çelişkilerin tümünü ne yaptık? Şu an bir açmış aşmış olduk. Son nokta. Allah kainatta olup biten her şeyi yaratandır. Kötülük olsun, hayır olsun. Allah yaratandır. Allah şer'i iradesiyle iyilikten razı olup kevni iradeyle yaratandır. Ama kötülük şer'i iradesiyle razı olunmayan yine kevni iradesiyle yarattığıdır. Bir mümin olarak Allahu Teala'nın kainatta fiilleri, amelleri kainatta olup biten insanın bütün fiillerinin yaratıcısı olduğunu kabul etmesi lazım. Eğer Allah'la beraber yeni bir ortak edilirse Allah muhafaza yaratıcı... Bu da Allah'a ortak koşmaktı değerli kardeşlerim. Hayır dediklerimiz nedir? Hayır dediklerimiz bizim bu dünya hayatında nedir? İyiliklerimiz, namazlarımız, oruçlarımız, sani zevcimiz, evlatlarımız, zenginliğimiz, malımız değil mi? Sahatımız, Allah'ın verdiği nimet. Bütün bunlar bizim için Allah'tan gelen hayırdır. Tüm bunlara biz ne yapacağız? Allah'tan geldiği için iman edeceğiz. Çünkü Kaderin hayrına da iman edeceğiz. Aynı zamanda şerrine de nedir şer? Borçtur, sıkıntıdır, hastalıktır, Allah korusun ölümdür, bir derttir, bir musibettir, bir kazadır veya bir insana gelebilecek zarardır veya bir zindandır veya bir tehdittir. Yani aklınıza gelen tüm zararlı şeyler de nedir? Kardeşler, kardeşlerim şerrdir. O halde bunları da yaratan kimdir? Allah. Yani Allah'ın hem hayrına hem de şerrini yarattığına iman edeceğiz. Allah'ın izniyle. Bugün Yeni inşallah konumuz yeni bir konu. Ve men ya'rif tefsir al-hadis ve yablighuhu aqluhu faqad kufiya zalika wa uhkima lahu fe alayhi al-iman bihi ve al-teslim lahu misl hadis Şimdi bunun Türkçesini bir not edelim. Hadisin açıklamasını bilmeyen bu çok önemli bir ders, önemli bir konu. Günümüzde inkarcılara yönelik güzel bir konu. Hadisin açıklamasını, hadis derken Resulullah'ın sözleri değil mi? Evet, hadisin açıklamasını bilmeyen, hadisin açıklamasını bilmeyen ve ona akıl erdiremeyen bir kimse, bugün yazdıklarınızı, sizin içinizde öyle kardeşlerimiz var ki, beş yıl sonra gelip bana, hocam o gün yazdıklarımızı hiç unutmadım demiştir. Bakın ben size 2001'de, 2002'de yıllardan haber vereyim. O tarihlerde yazdırdıklarımız o metinleri daha sonra beş yıl sonra gelip de hala benim defterimde o metinler duruyor hocam ben onlardan çok faydalandım unutmadım demişti. O açıdan not edin sadece metinleri yazdırıyoruz. Yani tüm söylediklerimizi yazdırmıyoruz. Hadisin açıklamasını bilmeyen ve ona akın erdiremeyen bir kimse onun hükmüne iman etmek. Onun hükmüne iman etmek ve teslim olmakla yetinir. Onun hükmüne iman etmek. Ve teslim olmak da yeter. Evet, bu kimse ona iman etmek, bu kimse ona iman etmek ve teslimiyet göstermek zorundadır. Bu kimse ona iman etmek ve teslimiyet göstermek zorundadır. Doğru sözlü peygamberin doğru sözlü peygamberin hadisi ve buna benzer diğer hadislerde olduğu gibi ve buna benzer diğer hadislerde olduğu gibi Evet. Not ettik değil mi arkadaşlar? Hadisi ve buna benzer diğer hadislerde olduğu gibi. Evet. Bu ilke ehli sünnet ve cemaatın doğruladığı, tasdiklediği ama ehli bidatin ise onaylamadığı, bidat ve heva yollarına kapılarak sapıklığı tercih ettiği bir yoldur. Ehli sünnet ve cemaat, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden imanla alakalı gelen sahih rivayetlerin tümünü ne yapar? tasdik eder, doğrular, teslim olur, reddetmez. Ve iman etmekle beraber onu ne yapar? Doğrular ve onu tatbik eder. Ama ehne bidat, ehne heva böyle değildir. İmam Ahmed'in sözünün güzelliğine bakın. Hadisin açıklamasını bilmeyen ve ona akın erdiremeyen bir kimse. Kendisine Resulullah'tan sahih bir hadis gelmiş. Ama onun açıklamasını idrak edememiş. Ve ona akıl erdirememiş olan bir kimsenin inkar etme hakkı yoktur. Ne yapması gerekiyor bunun? Bu hadisi tasdik etmesi, iman etmesi, ona teslim olması gerekiyor. İmam Ahmet bin Hanbelin ve Selef önderlerinin akidesi budur. Ama hevalarının ve bidatlerinin peşinde gidenler, Peygamber aleyhissalatu vesselamdan gelen sahih hadisleri inkar etmişlerdir. Hatta biz size geçen haftalarda anlattık Müslüm'de sahih hadiste gelen kader gerçeğini sahih hadiste gelen kader gerçeğini bu modern kavalcı dediğim bu zındık adam inkar etmiştir. İnkar etmiştir. Allah'ın Resulünden gelen sahih rivayetlerle sabit olan güvenilir ravilerden nakledilen iman hadislerini bu bir grup mu'tezile dediğimiz zihniyet inkar etmektedir. Son zamanlarda adlarını ve seslerini duyurmaya başlamışlardır. Toplumda medyatik olarak çıkan bu tiplere dikkat etmek gerekiyor. İmam Ahmet bin Hanbel bizi onlardan uyarıyor, ikaz ediyor. Bunlara sakın yaklaşmayın. İkaz ediyor. Hadiste sadıkın meslub. Yani doğru sözlü, doğrulanmış o peygamberin sözünü bu insanlar reddediyor. Mesela hepinizin bildiği Abdullah İbni Mesud'dan gelen bir rivayet vardı. Hani geçen haftalarda değil, bu konuya değinmiştik. Hadis Bukhari'de ve Müslüm'de geliyor sizden biriniz 40 günde bir damlası olarak toplanır ana rahminde. Sonra alaka, sonra hep parçası olur, sonra ona melekler şu dört şeyi bildirmekle emrolunur. Rüzgını, ecelini, amelini, ehli cennet mi, cehennem mi olduğunu ne yaparlar? Üflerler. Şimdi biz Bukhari ve Müslim'de gelen bu hadisi ne yaparız? Doğrularız. Çünkü Resulullah'tan gelen güvenilir ravilerin bize maktettiği sahih bir hadistir. Ama bir grup zihniyet, kaderiye zihniyetine mensup olanlar bunu inkar ediyorlar. Ecelin, rızgın, yarın, amelin veya cennetlik mi, cehennemlik mi olacağı konusunu ediyorlar. Bunlar asla ve asla Kur'an'da yoktur. Biz bu hadisleri doğrulamayız. Kur'an'a muarızdır değil ne yapıyorlar? Bunları reddediyorlar. Bu bilgiler Kur'an'da gelmiyorsa biz bunları doğrulamıyoruz diyorlar. Allah muhafaza. O halde bunların inkar etmeleri büyük bir sapıklıktır. O halde Kur'an nasıl doğrulanıyorsa Ahmet bin Hanbel bize ne öğretti? İman esaslarında Resulullah'tan gelen hadislerle tasdik edilecek. Kur'an'ın ayetleri tasdik olunur mu? Elbette olunur. Nasıl ki Kur'an'ın ayetleri tasdik olunuyorsa Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın sayın hadisleri de güvenilir ravilerden gelen o makinleri de tasdik olunur, iman edilir ve iman esasları içerisine dahil olunur. Bunlara bu şekilde iman edeceğiz. Sünneti yani Peygamberimin hadislerini Kur'an'dan ayıran kafirdir. Kur'an ve sünnet, Kur'an ve hadis ilkesi bizim selefimizin bize öğrettiği esastır. Kur'an'ı sünnetten, sünneti Kur'an'dan ayıranın geçtiğimiz derslerde söyledik, kafir olduğuna hükmettik. Nasıl olur da bir peygamberin sahih bir sözü tasdik olunmaz, doğrulanmaz, bunlar bir takım zannarla, vehinlerle iptal edilir ve Muhammed aleyhissalatu Vesselam'ın iman esaslarını bildirdiği o güzel hadisler inkar edilir. Birileri akıllarıyla kişiliklerini tutmaştırmakta, birileri akıllarıyla zettettikleri yeni bildiğini üretmekteler. Akıl, burada değerli kardeşlerim durmaktadır. Ben size sorayım. Hepinizin bildiği hadisler. Şüphesiz ki Allah bir parmağında semaları, bir parmağında dağları tutar. Hadis Bukhari'de, Tirmizi'de, Ahmet bin Hanbel'de geliyor. Yine bir hadis. İnsanoğlunun kalbi Allah'ın iki parmağının arasındadır. Nasıl iman edeceğiz? Allah Azzele Celle'nin bildirdiği gibi Resulullah'ın bize aktardığı gibi Allah'ın parmağı olduğuna iman edeceğiz. O celaline layık olan bir parmak, beşerin parmağına benzemeyen Allahça olan bir parmak, şanına, şerefine, izzetine yakışan asla bir sıfat olarak o parmağa bir beşere benzemeyen bir parmaktır. İman edeceğiz. Ama bu zihniyet bunları inkar ediyor bir parmağımda dağları, bir parmağımda semaları taşıyormuş. Hatta bunu Yahudi ne yapıyordu? Yahudi aktarıyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tebessüm ediyordu, azı dişleri gözüküyordu. Nasıl iman edecek bu zihniyetler bu hadislere? Bizim onlardan farkımız nedir? Bizim inancımız sünnete de bağlıdır, sünnete. Zaten bizim kitabımızın ismi nedir? Usulü sünne. Sünnetin temelleri İnancın temelleri, bizim imamlarımız inança ne ismi vermiş, sünne ismini vermiştir. Bu yüzden bu çağdaş, medyatik imkanları ve güçleri olan popüler bu hocalara dikkat edeceğiz. Bunlar yeni bir din üretiyorlar. Kafalarına uygun bir İslam üretiyorlar. Akıllarından, Allah Resulünden gelen sayın hadisleri inkar ediyorlar. Bu iman edilmesi gereken hadisleri doğrulamıyorlar kardeşlerim. Bunlara uyanık olacağız. Bunlara karşı neslimizi kitapla, sünnetle yiteceğiz. Eğer biz bugün İmam Ahmet bin Hanbeli okuyorsak elhamdülillah bu zındıkların yüzündendir. Elhamdülillah tarih boyu ne zaman bidatçiler çıktı sahede sünnet onlara diye vermiş cevap vermiş böylece el sünnetin gücü ve kuvvet artmıştı. O hâde değerli kardeşlerim burada doğrulanması gereken sahih hadisleri kim inkar ederse iman esasları konusunda Allah indinde bu insan çok tehlikededir. Nasıl ki biz kader ve kader usulüyle alakalı hadisleri doğruluyorsa Allah'ın isim ve sıfatlarıyla alakalı gelen o bütün hadisleri de ne yapıyoruz? Tasdik ediyor ve doğruluyoruz. Demin söylediğim o kaderle alakalı eceli ameli, rızkı, cennetlik mi, cehennemlik mi olmasıyla alakalı, insanoğlunun kaderine yazılı olan bu bütün şeyleri biz ne yapıyoruz? Tasdik ediyoruz. Doğruluyoruz. Ahmet bin Hanbel bu sözü söylüyor. Ahmet bin Hanbel bu gerçeğe iman etmeye bize davet ediyor. İbni Mesud'un rivayet ettiği bu hadisi demin hep birlikte okumuş oldu. Bu nedenle Allah değerli kardeşlerim, şunu demeyecek bazı insanlar, neden Allah benim bu kaderimi bu şekilde yarattı? Neden ecelimi, neden amelimi, neden rızgımı, neden fakirliği, neden bana zenginliği bu şekilde yazmadı? Neden allah Teala benim cennetlik olduğumu, neden cehennemlik olduğumu yazdı? Neden Allah bana kötülüğü, neden Allah bana iyiliği meydana getirip yarattı? Biz bu soruları sormayacağız. Ahmet bin Hanbel bunu söylüyor. Ahmet bin Hanbel, yani sayın hadislerde geldiği zaman... İnsan anlayamazsa, akıl erdiremezse, idrak edemezse ne yapacak? İman edecek, teslim olacak. Neden Allah beni fakir yarattı? Neden Allah beni uzun yaratmadı? Neden Allah bana hastalık verdi? Yani bu neden, neden sorularını kaderle alakalı bu hususlarda asla sormayacağız. Ahmet bin Hanbel bize bunu öğretiyor. Çünkü Allah-u yaratmasında bir hikmet vardır. Allah bir insana uzun boyluluğu veriyorsa Allah bir insana sıhhat veriyor birine hastalık veriyorsa her birinde yeni bir hikmet ve hayır vardır bizim binemediğimiz nice şerde hayır olduğunu demin de size değerli kardeşlerim nakletmiştik bakın İmam tahavih çok güzel bir söz söylüyor tabi akilesinde niçin böyle yaptı diye sorarsa yani Allah'ın yarattığı meydana getirdiği kaderi ve alakalı bir hususa Allah niçin böyle yaptı diye sorarsa bu Allah'ın kitabını reddetmektir. Allah'ın kitabını reddetmektir. Allah'ın kitabını reddeden de kafirlerdendir. Bu sözde geldiği gibi o halde Allah'ın hakkında sahih hadisler ışığında gelen tüm hadisleri biz ne yapıyoruz? Doğruluyoruz. Ama bu muhtezile dediğimiz bu popüler hocalar bunu doğrulanıyorlar. Bunları inkar ediyorlar. Kur'ani ahna Kur'ani terbiye Kur'ani toplum Kur'ani aile Kur'ani sert hep başlarında Kur'ani Kur'ani Kur'ani diyenler duyarsanız... ardından sünnet demiyorsa bilin ki bu zındıklar topluluğudur. Bilin ki bunlar zındıklar topluluğudur. Bunlar hadis inkarcılarıdır. Bunlar bu ümmete zarar veren sapıkların ta kendisidir. Bu ümmetin selefine muhalif olan Sadece Kur'an'la bir din anlayışını doğrulayan, Muhammed Aleyhisselam'la Kur'an bağını koparmaya çalışan zındıklar topluluğudur. Bunlar her biri kendi aklına göre bir din üretmekte. Kur'an'a biz Kur'an'ı Kerim'i biz Peygamberimize götürmezsek, sahabeye götürmezsek binlerce akıl, binlerce kafa, binlerce İslam tüller kardeşlerim. Doğru değil mi? Bizim usulümüz nedir? Kur'an'ı anlamada önce Kur'an, sonra sünnet, Sonra Resulullah'ın ashabı değil mi? Ve bu ümmetin selefîlü müfessirleridir. Usulümüz budur. Ama bu insanlarla bu usul yok. Kur'an Kur'an'la anlaşılır. Sonra akılla onun dışında sünnete müracaat, ashabın sözüne müracaat yoktur. Dikkat edin. Usulü sünnenin başında Ahmed bin Hanbel ne dedi? Bizim dedi. Usulümüz birinci maddede peygamberin ashabına dayanmaktır dedi. Neden? Çünkü ashab bize Resulullah'tan nakillerde bulunuyordu. Doğrularımızı, hakikatlarımızı, inançlarımızı, amellerimizi Peygamber'in ashabından alıyorduk. Aynı zamanda Resulullah'tan alıyorduk değil mi? O yüzden ashaba dayanmak bu dinin temelinde vardır. Ama bu zındıklar ne Resulullah sözüne ne ashabın sözlerine itimat etmektedirler. Ama sözlerinde Peygamber Aleyhisselam geçiyor. Sözlerinde Ayşe annemiz veya bir başka sahabiler geçiyor. Ama onları Uygulamaya tatbik etmeye geldiğinde arzularına, hevalarına göre hareket ediyorlar. Ayetlerin bir kısmını iman bir Allah ayette o şekilde zaten onlar hocam. Evet. Hatta peygamber aleyhissalatu ve olan imanlarını yeniden gözden geçirmeleri lazım. İman demek onun hem sözüne, hem ameline, hem inançla alakalı, hem de amel alakalı tüm sözlerine ne yapmak iman etmek demektir. Haberul Ahad'dır diye Bukhari'de Müslüm'de gelen tüm hadisleri ne yapıyorlar? Akıllarına zıt geldiği zaman reddediyorlar. Allah muhafaza bu zihniyet değerli kardeşlerim sapık bir zihniyettir. Allah'ın kıyamet gününde görüleceği gerçeği hadislerle sabit midir? Sabittir. Şu an diyor güneşi, ayı nasıl görüyorsanız önünde bir engel perde olmaksızın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize bildiriyor Bukhari'de Müslüm'de aynen Rabbinizi de orada aynen bu gözünüzle göreceksiniz diyor. Bu insanlar Allahu Teala'nın görünmesini Rü'yetullah dediğimiz Allah'ın görünmesini inkar ediyorlar. Hadiste Resulullah haber veriyor. Ama o haber verilen iman edilmesi gereken esası ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. İnkar edenler aynı zamanda bazıları tevil ediyor. Buradaki görmekten maksat nedir? Bilmektir diyorlar. Bilmek. Yani Allahu Teala'yı bileceksiniz. Bugün nasıl biliyorsanız Allah da o gün mahşer gününde bileceksiniz. Yani Allahu Teala'yı Bakın hadiste nasıl geliyor? Şu diyor, ayı gördüğünüz gibi. Ayı bilmek olur mu? Ayı görmek mi olur? Ayı bilmek mi olur? Nasıl nasıl tevil olacak bu? Tevil ettiği bakın, yani mutabık bile değil anlam ile, zahiren bile lafız ile çelişmektedir. Bu yüzden kardeşlerim bunlar sapık fırkalardır. Aman Kur'an ve sünnet ehl olun. Bu zındıklar türemiştir. Ve bu zındıkların kökünü de inşallah kurutmak lazım. Allah bunların elleriyle bu ümmeti sapık yollara düşürmesin, değerli kardeşlerim. İmam Nelaka'i isnadını Muhammed bin Hasan'a dayandırdığı bir rivayette şöyledir, bakın. Doğunun ve batının fakihleri, doğunun ve batının, meşrik ve mağribin bütün fakihleri, Kur'an'la da güvenilir kimselerden gelen Resulullah'ın hadisleriyle Allah'ın sıfatları hususunda tefsir, tevil yani aynı zamanda, Benzetme teşbih etmeden iman etme hususunda ittifak etmiştir. Allah'ın isimleri ve sıfatları konusunda gelen hem Kur'an'dan hem de Resulullah'tan gelen hadisler hususunda iman etmiştir. İmam Nezakî bakın bize böyle naklediyor. Şerh Usulü Ehlü'sünne ve Cemaatlı eserinde. Aynı zamanda bu imamlarımız bize bu doğru yolların takipçileridir. Ama bu insanlar bu imamları bizim yalanlamamızı bekliyorlar. Yani biz bu imamları yalanlayalım. Ahmet bin Hanberleri, İbni Teymiyeleri, İbni Kayyumları, İmam Abdülvahatları, aynı zamanda aynı şekilde Albanileri veya Şekbin Bazları ve İbn-i Mustafa İslamoğlu gibi zındıkları mı doğrulayalım? Sabah arabasına bindiğinde müzikte giden modern kavalcı. Yani Allah muhafaza. Bu insanların inanışlarına dikkat edeceğiz. Hem müzik dinlediğini söylüyor, hem aynı zamanda bunları meşrulaştırıyor. Allah-u Teala'nın kader gerçeğini hadislerde sabit olan inkar ediyor. Bununla beraber de bu ümmetin önüne çıkıyor, din anlatıyor. Her iki kelimesinde bir Kur'an, Kur'an, Kur'an, Kur'an, Kur'an. Böyle olur mu kardeşim? Bizde Kur'an iman eden bir topluluğuz. Ama sen Kur'an diye diye sünneti inkar ettiriyorsun. Sünnetle sabit olan, hadisle sabit olan değerlerimizi nakletmiyorsun. O halde kardeşlerim, bu Zihniyetlere karşı uyanık olacağız. Kur'an ve sünnet ehli olacağız. Birbirimize sahip çıkacağız. İstanbul bu insanların avuçlarının içinde. Ya siz dininize sahip çıkar, birlik beraberliğinizi korursunuz. Bunlara gereken cevabı verirsiniz. Ya da Allah muhafaza bunlar sizin peygamberinizin sözlerini, hadislerini değerli kardeşlerim Allah muhafaza tahribederler ederler ve bu nesli sapık bir hale getirebilirler bunlara inşallah dikkat edelim. Yeni bir başlık hemen inşallah ve mislu ahadisu ru'ya kulluha yine örneğin ru'ya hadislerinin tümü de böyledir ve inne et anil ve ve astuhashamiha'l mustami'. Bu hadisler kulaklara yabancı gelse bu hadisler kulaklara yabancı gelse Bunları işitenler irkilseler bile bu hadisler kulaklara yabancı gelse, bunları işitenler irkilseler bile bu hadislere iman etmek gerekir. Onlardan hadislerden bir harfi bile inkar etmemelidir. Yani onlardan derken parantez içinde hadislerden yani tamam onlardan, hadislerden bir harfi bile inkar etmemelidir. Bu hadislerin dışındaki yine güvenilir ravilerden son nokta bu hadislerin dışındaki yine güvenilir ravilerden bu hadislerin dışındaki yine güvenilir ravilerden nakledilmiş hadislere iman da böyledir. Bu maddede gördüğünüz gibi İmam Ahmet bin Hanbel, ruyet hadisi de bu anlatılan konunun içindedir demekte. Hani bir takım insanlar bu işittikleri hadisleri idrak edemese de anlamasa da iman etmesi gerekir demişti ya. Hani rüyat hadisi de insanın Rabbini kıyamet gününde görmesi meselesi birilerinin aklına ters gelse de kavramakta zorlansa da ne yapması gerekiyor diye ne diyor İmam Ahmet bin Hanbel? Buna iman etmesi gerekir. Rüyat hadisi de bunlardan bir tanesidir. Bakın sözün güzelliğine birilerinin kulağına yabancı gelse de hani bu hadisler, ne demek kulağa yabancı gelse? Yani ilk defa duymuş olsalar, kavramakta zorluk çekseler ve hemen devamında işittiklerinde ilkilseler, yani bunu tuhaf görseler, ilkilseler doğrulamakta biraz geç kalsalar veya doğrulamak için yani geri dursalar bunlara aynı şekilde bu insanların iman etmesi gerekir. Yani bu hadislere o açıdan Ahmet bin Hanbel bunları boşuna söylememiş. Demek ki zamanında bir grup insanlar varmış, inkarcılar ve hadisleri reddedenler ve sünnetleri iptal edenler, sahih rivayetlerimizi ne yapanlar ortadan kaldıranlar. Ahmet bin Hanbel onlar hakkında haber veriyor. Rüyet hadisi de bunun gibidir, buna iman edilmesi gerekir. Her ne kadar bireyler bunu işittiğinde kulaklarına ters gelse de, işittiklerinde ilkilseler de, bu hadislere iman etmeleri gerekir, onun bir harfini bile inkar edemezler. Onun bir harfini, o hadiste gelen o metinden bir harfi bile inkar etmeleri asla yakışmaz. Bu hadis gibi diğer Peygamberden gelen tüm güvenilir olarak ravilerden tüm sıfatla alakalı olan isim ve sıfatlarıyla alakalı veya kaderle alakalı tüm hadislere ne yapacağız? İman edeceğiz diyor. Ya Nâmeb bin Hanbel hadisle iman edeceksin. Hadisle diyor. Sana hadisle, sahih hadisle gelen iman esaslarını doğrulayacaksın diyor. Sana Allah'ın isim ve sıfatlarıyla alakalı hadislerden kim delil getirirse tasdik edeceksin diyor. Bukhari'den, Müslim'den, Ebu Davud'dan, Tirmizi'den, Nesai'den, sahih rivayetle gelen tüm hadisleri iman esaslarıyla alakalı olsun, amelle alakalı olsun iman edeceksin diyor. Endi yani sünnetin yolu bu. Ama henüz yani sünnet dışı fırkaların yolu böyle değildir. İşte mesela burada o ruya hadisine alakalı Celer bin Abdullah el Bajel'in rivayet ettiği hadis: Inne Kum, Kamer. Bu ayı gördüğünüz gibi şüphesiz ki Rabbinizi de kıyamet gününde göreceksiniz hadis. Bu haritemiz ve Nesai'de gelmekte. Çünkü bizim şu anki konumuz yani ruya rüyet, ruyatullah dediğimiz allah Teala'nın kıyamet gününde görülmesi meselesi. Şimdi biz buna dair hadisler delil getireceğiz. Çünkü biz Rü'yetullah'ı Kur'an'da bulamıyoruz. Allah kitabında diyor mu? Kıyamet gününde Allah'ı görecekler. Ancak bir ayet var. Ancak Allah'ın kitabında bir ayet var. O ayette... Yani Allah daha ziyadesi olarak en güzel olan... ...hani kendi cemalini göstereceğine dair bir ayet var. Biz onu almakla beraber onlar tasdik etmiyorlar, doğrulamıyorlar. Ama biz bu hadislerde açıkça gelen... ...sarih olan, sahih olan, vadı olan... ...bu hadisleri tasdik ediyoruz. Deminki söylediğimiz hadis... ...Rabbimizi nasıl şu an... ...biz diyor Allah Resulü şu an diyor kamerayı diyor, nasıl görüyorsanız... ...Rabbinizi de diyor o şekilde önünde engel olmaksızın gözünüzle göreceksiniz diyor. Nerede? Kıyamet gününde Allah'ın izdiğine Yine Ebu Hureyre'den ve Suhib'den gelen hadisler bu anlamda değerli kardeşlerim çoktur. Sahabi bir gün sormuştu biz Rabbimizi görecek miyiz? Soru soruyor sah sahabi radıyallahu anhum ve kıyamet gününde biz Rabbimizi görecek miyiz diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bulut olmadığı bir anda güneşi ve ayı görmekte zorlanır mısınız? Dediler ki hayır zorlanmayız. O zaman şimdi görmeseniz bile Rabbinizi kıyamet gününde göreceksiniz. Hadis Bukhar ve Müslüm'de muttafıkun olan hadislerdendir. Yine şu hadis aynen bu dediğimiz Allah'ın görülmesiyle alakalı açık bir delildir. Cennet ehli cennete girince iyi dinleyelim. Allah der ki daha fazlasını istiyor musunuz? Onlar der ki cennet ehli. Sen bizim yüzümüzü ağarttın, Bize, bizi cennetine koydun, bizi ateşten kurtarmadın mı? Yani artık ya Rabbi bundan sonra daha ne isteyelim? Hem bizi cennete koydun, hem bizim yüzümüzü ağarttın, hem bizi ateşten kurtardın. Daha ya Rabbi ne dinleyelim, ne isteyelim, bundan daha güzeli var mı diye sorduğunda Allah hicabı açar, o perdeyi kaldırır. Böylece onlara değerli kardeşlerim Rablerine bakmaktan daha güzel olan bir şeyi vermez. Yani Rabbim cemalini onlara gösterir. Selef imamlarımız akide eserlerinde sahih hadislerle gelen bakın inkar edilmesi asla mümkün olmayan bu hadisleri tasdik etmeyi bize emretmiştir. Bunları inkar edenler bu sedefin yolundan ayrılmıştır ve ehl sünnet dairesinden çıkmıştır. Buna rağmen nice nice sapık fırkalar bu sahih, bu salih bu açık olan hadisleri inkar etmiştir. Akıllarına göre. tevillerde bulunmuşlardır. Demin de söylemiştik buradaki görmekten maksat binmekdir demiş. Doğru onun anlamın dışına çıkmışlardır. Ama Ehl-i Sünnet ne diyor? Rü'yetullah, haktır. Biz evet kıyamet gününde Rabbimizi şu anki gözümüzle ne yapacağız? Göreceğiz, iman edeceğiz. Eşariler, biliyorsunuz eşarilere rü'yetullah meselesine iman etmişler ama Allah'ın ululu dediğimiz üste oluşunu reddetmişlerdir. Biliyorsunuz eşarilere göre Allah'ın ululu üstte olması gökte olması mümkün değil. Buna iman etmiyorlar. Bunu doğrulamıyorlar. Çünkü bu Allah'a cihet ispat etmektir diyorlar. Yani Allah o zaman onlara göre üste, semada Arşına istiva etmiş de iyidir. Ama ehl-i sünnet cemaat, ehl-i sünnet cemaat böyle demiyor. Ehl-i sünnet cemaat ne diyor? Er-Rahmanu alel arşi istiva. Rahman olan Allah arşa istiva etti. Üstü oldu, yükseldi, kuruldu. Biz Allah'ın gökte olduğunu iman ediyoruz. Bu Allah'a cihet isnat etmek tarafından değil, Allah'tan ve Resulündendir. Bunu ben değil, bunu siz değil, Allah ve Resulü bu selefi söylemektedir. Ama... Eşariler ne diyorlar Allah o zaman gökte değilse nerede onlara göre ne gökte ne yerde ne sağda ne solda ne batıda ne doğuda Allah için hiçbir cihet söz konusu değil. Ve böylece ademil vücut dediğimiz aslında Allah'ın varlığının inkarı varlığının inkarıdır. Varlığı yok olarak kabul edilmiştir. Bunu söyleyenlere o zaman şu soruyu sormak lazım iyi dinleyelim. Onlar ne diyordu? Rüyetullah, Allah'ın görülmesini diyorlar mıydı? Bizim gibi, sünnet gibi. Peki bir şey görülüyorsa illa onun bir ciheti olur mu, olmaz mı? Benim karşımda pencere var. İlla onun bir ciheti olduğundan dolayı görüyorum. Benim sağımda ökkeş, solumda bir kütüphane, mektebe var. E ben bunların cihetleri olduğundan dolayı görüyorum. E, Rüyetullah varsa, Allah'ın görülmesi varsa onun bir ciheti olacak. Yani eşariler diyor ki Allah ne yerde ne gökte ne üstte ne altta hiçbir yerde. Allah için cihet söz konusu değil. E peki burada imtihar ettiği şeyi orada nasıl doğruluyor? Çelişti. Çelişti. Kur'an ve sünnette çelişti yok ama eşarilerde var. Selefi salihinde heli, sünnette çelişti yok. Biz zahiren Allah'ın bize ve Resulü'nün bildirdiği o gerçeklere, sahih hadislere iman ettiğimiz zaman çelişkilerden kendimizi kurtarmış oluruz. Son nokta İmam Ahmet bin Hanbel der ki o halde bu hadisler kulaklarınıza ters gelse de işittiğinizde irkiliseniz de isterseniz ruhen kabul etmeseniz de bunları tasdiklemek zorundasınız. Belki aklınız ermiyor. Belki idrak edemiyorsunuz. Belki sizin idrak kapasiteniz yeterli olmayabilir. Ama bunlara iman edeceksiniz. Ama elhamdülillah bunlar idrak etmeyen insan var mı içimizde? Yok ancak ehli bidat idrak etmez. Ehli heva idrak etmez. Neden idrak etmezler onlar? Çünkü kalpleri bozuk. Resulullah'ı idrak edemediler. Peygamber Aleyhisselam'ı hakkıyla tanıyamadılar. Hakkıyla iman edemediler. Hani Allah demiyor mu ayette? Onlar ve mekadarullah hakka kadrihi. Onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Ehli bidat da Resulullah'ı hakkıyla anlayamadı. Hakkıyla iman edemedi. Hakkıyla kavrayamadı. Hakkıyla sözünü doğrulayamadı. Kendisinden gelen sahih rivayetleri hak görüp de doğrulamadı. Ehli bidat ne yaptı? Bütün bu hadisleri zahiren imamlarımız gibi selef önderlerimiz, dört mezhep imamlarının doğrulaması gibi doğrulamak yerine tevillere, arzularına yenilmeye yöneldiler. Ve bundan dolayı ehli heva, ehli bidat, ehli dalale dediğimiz sapıklık ehli olmaktan geri kalmadılar. Elhamdülillah o yüzden ehli sünnetle sünnet ve cemaat bunlardan beridir. ehl sünnet fırka maciyedir. Taife mansuradır. kutulacak taife ve zafere mustahak olan taifenin ta kendisidir. Bu açıdan ne Mustafa İslamoğlu ne Abdülaziz Bay'ındır ne Yaşar Nuri Öztür ne bayrak bayraklı gibi bu zındıklar ehl-i sünnet ve cemaatin içinde değildir. Bunlar ehli sünnet ve cemaat takidesine zarar veren sapık insanların ta kendileridir. Bu kimseler sahih hadislerde sabit olarak gelen, iman edilmesi gereken hadisleri inkar etmekte ve neslimizi saptırmaktadır. Oysa ki, bize göre haber-ül ahad, peygamberden de gelse, sabiden bir rivayetle de, de gelse, fika oldukça, güvenilir oldukça bizim için ilim ifade etmektedir. Yani sünnet ve cemaatın yolu, usulü budur. Kim bu yolu reddederse edebilir, ama hani sünnet ismini almasın baş üstüne. Ama hem bunu reddedip hem de sünnet ismini almak doğru değil. Haricilerin yaptığı gibi, tefricilerin yaptığı gibi. Hem ümmeti Muhammed'i Müslümanları tekfir ederler, hem de sünnetle ve cemaat ve Selefi salihin yolunu kendileri sahiplenirler. Böyle yağma yok. O zaman en sünnet ismini alma. Kendine harici ismini ver baş üstüne. Nerede, nasıl inanırsam inan. Bu halde kardeşlerim Kur'an'ın bildirdiği gibi Allah Resulü de Allah'la alakalı bilmemiz gerekenleri de bildirmiştir. Nasıl ki Kur'an tasdik olunması gerekiyorsa, Resulullah'ın sahih hadisleri de, iman konularıyla alakalı hadisleri de tasdik olunması gerekir. Rabbimize inşallah bu güzel bilinci ve şuuru nasip eylesin. Sapıkların ve bidat ehlinin yolundan muhafaza buyursun. Rabbimize selef-i salihinin akidesini sevdirsin. Hakkıyla inşallah bu doğruları tasdik eden müminlerden eylesin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşvedü enna ilaha illa ente ve estağfirke ve etubu ilerik.